Başlayalım söze Başlayalım acıvat İvat Nasılsın Karagözüm? Şiddetliyim acıvat İvat Hayırdır Karagöz'üm Bizim evde şiddetengiz olaylar yaşandı da dün Nasıl yani anlamadım Şöyle yani dün işten çıktım eve Çaldım kapıyı açan yok Çıkardım anahtarı girdim içeri Girmemle bizim oğlanın Bağırtısını duyman biri oldu Dur ne olur öldürme beni imdat Kurtarın <Gülüyor> dedim eyvah çocuk elden gidiyor Eyvah ki ne eyvah Karagöz'üm Onunla kalsa iyi, bizim hanımın çığlıkları da mutfaktan gelmez mi? Aman kara Karagöz'üm başım belada. Bela ki ne bela o da ağlıyor. Yalvarırım kıyma hiç mi vicdan yok sende. Çocuğu öksüz mü bırakacaksın? Yetiş Karagöz'üm yetiş. Yahu hangisine yetişeyim? Baktım kayınçonun odasından da sesler yükseliyor. Acı bana bana bunu yapamazsın diye. Hemen açtım çekmeceyi elime ne geçirdiysem aldım. Gittim oğlanın kapısına. Baktım bağırmayı kesmiş söyleniyor. Geber, geber şimdi öleceksin. Beynini patlatacağım senin. Hah dedim baba. Oğlu. Alt etmiş alça. Sonra dedim hanımı kurtarayım. Baktım ondan da sesler geliyor. Vicdansız adalet yerini buldu işte. İki elim yakanda diye. Hah dedi mi? Hanım da haklamış cani. Geldim kayınçonun odasına. Ondan da sesler gelmez mi? Leşini sereceğim senin pislik torbası. Gününü gördün işte. İyi dedim bana gerek kalmadı. Sonra daldım oğlanın odasına. Baktım çocuk sakin sakin oturmuş. Sağa baktım sola baktım kimseler yok. Ne oldu burada dedim. Hiç dedi. Oyun oynuyorum. Aman şükür. Ben de bir şükür çektim gittim mutfağa. Baktığım hanım elinde mendil. Bir yandan yemek yapıyor. Diğer yandan Türk filmi izliyor. Etrafta kimseler yok. Hay Allah dedim kafayı yiyeceğim. Aklıma kayınço geldi. Artık orada da ne gördüğümü tahmin edersin oturmuş yabancı film izliyor. Haydi dedim Allah iyiliğinizi versin. Şükür kara gözüm. Kimseye bir şey olmamış ya. Ya olan bana oldu daha ne olsun. Yaylanacaktım az kala öteki dünyaya. Sana da geçmiş olsun kara gözüm. Bilmem artık geçer mi geçmez mi? Dünden bu yana tansiyonum 80 nabız 300. Aman aman iyi olursun inşallah. İnşallah inşallah. Neyse efendim. Günlerimiz şiddetsiz ve sakin ola. Her ne kadar sürçü lisan ettikse affola. Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak savaşçım en ucuzumu bu seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Karaduman. Buyur abi sen. E, <gülüyor> aynen aynen buyurun abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan. Bari söyleyebilen birini bulsaydık ya. gürültü <gülüyor> yapmayın stüdyodayız. Hadi, <gülüyor> Hadi.